...siyah gözlüklü adam. Yazan Muzaffer İzgü... ...Reji Selahattin Küçük... ...Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar... ...Bahar Tijampar... ...Behçet Fuatişan... ...Anne... Ne zaten yeri baba Sükan Kahraman Ne olur beni de alır mısınız yanınıza ...nereye gidiyorsunuz? Hiç, sizin gittiğiniz tarafa. Ben? Ben Ankara'ya gidiyorum. Ben de Ankara'ya. Korkmuş bir haliniz var. Değil. Ama titriyorsunuz. Ne arıyorsunuz bu ıssız dağ başında? Hiç. Ankara'ya gidiyorum. Böyle yaya değil herhalde. Sizin önünüzden giden otobüsten indim. Niçin indiniz otobüste? Bir şey mi oldu otobüse? Hayır. Öyleyse niye indiriniz? Polis misiniz Hayır değilim Sorularımla sıktım sizi diyeyim Ama bana hak vermelisiniz Dağın başında ıssız bir yerde bir kadın önüme çıkıyor Beni arabanıza alır mısınız diyor Ve bu kadın çok heyecanlı Bakın hala titriyorsunuz Sigaranız var mı Şu torpido gözünden. Buyurun. Teşekkür ederim Çakma. Teşekkür ederim Adınız ne sizin Bahar Bahar mı Evet Bahar ...galiba gözlerinizi yeşil olduğu için koymuşlar bu ismi size. Bilmiyorum. Şimdi nasılsınız? Yatıştı mı sinirleriniz? Sizin isminiz ne? Behçet. Ne iş yaparsınız? Hiç. Biraz ihracat, biraz da ithalat. Nerede otururlar? Ankara'da mı? Annem babam yok benim. Hiç kimsem yok. Benim yaşlı bir annem var. Ankara'ya bir için mi gidiyorsunuz? Yok. Şey, Teyzemi görmeye. Biraz önce hiç kimsem yok demiştiniz. Yok. Bu teyzem... Üvey teyzem. Yani ben teyze ederim ona. Niçin durmadan arkaya bakıyorsunuz? Acaba aynayı benden tarafa çevirebilir misiniz? Buyurun. Nasıl arkayı görebiliyor musunuz? Evet görüyorum. Teşekkür ederim. Birileri mi takip ediyor sizi? E, sigaranın külünü atayım mı buraya? Ah affedersiniz. Kül tablası şurası. Buyurun. Teşekkür ederim. Valiziniz çantanız yok? Hayır sevmem valiz taşımasını. Bu küçük çantamdan başka hiçbir şeyim yok. Ne olur gaza basın Niçin? Ne olur basın çok basın Daha çok basın yalvarırım Ama ar arkamızda otobüsten başka araç yok Yetişmesin bize ne olur basın gazı. Benim araban biraz eskidir basın. Bundan fazla gidemez Ne olur basın yetişiyor ne olur <gülüyor> Gitmiyor Söyleyeyim bana ne oluyor Öldürecek beni Öldürecek Kim Bilmiyorum. Bana yalan söylüyorsunuz Kocanız mı bu adam yoksa bir sevdiğiniz mi Hayır hayır ben evli değilim Ölise kim bu adam Bilmiyorum dedim bilmiyorum e, Sizin için öldürmek istesin Dışarı çıkıp biraz hava alalım Olur Şu ağacın altına oturalım Durun arabanın altını getireyim Yok yok yo, teşekkür ederim Peki. Anlatın şimdi bana her şeyi Sigara Teşekkür ederim Dinliyor. Bilmiyorum ki ...uzun boylu gözlüklü bir adam... ...kalın kalın kaşları var. Niçin öldürmek istiyor sizi? Bilmiyorum hiç bilmiyorum. Bundan bir ay önceydi eve dönüyordum. Birden köşenin başında önüme çıktı... ...ellerimden tuttu. Tüylü tüylüydü elleri bir hayvanın elleri gibi. Sımsıkı yapıştı bileğimden bana yürü dedi. Tabanca dayadı böğrümü. Bir eliyle de ağzımı sıkı sıkı kapattı... ...sus dedi. Öleceksin dedi. Öleceksin dedi. Öleceksin öleceksin. Daha önce görmüş müydünüz bu adamı başka bir yerde? Hayır. Her yerde görülecek tiplerden değil bu. Çok acayip bir tipi var. Saçları dimdik. Ağlama. Bir rastlantı sonucu kurtuldum elinden. O anda nasıl oldu bilmiyorum. Ben sonra hiç dışarı çıkmadım korkumdan. 15 gün sonra çıktığımda hemen oturduğum evden 100 metre uzaklaşmıştım ki ayak seslerinden tanıdım. Geriye döndüm geliyor. Adımlarını iri iri açmış üstüme doğru geliyor. Ne yaptınız? Hiç kaçtım. E, polise sığınsaydın. Hayır gitmedim. Anlatmayın isterseniz titriyorsunuz Sonra bu sabah İstanbul'dan kaçmaya karar verdim Otobüse dek rastlamadım o adama Hatta otobüs hareket ettiğinde de Ama sizin arabanıza bindiğim yerden biraz ilerideki benzin istasyonunda onun soluğunu saçlarımda hissettim Geriye dönüp baktım o evet oydu Gözlüklerini çıkarmış ateş saçan iri gözleriyle bana bakıyordu İndim hemen otobüsten kalkmak üzere olan bir başka otobüsün içine atladım Sonra o dağın başında indim size el kaldırdım. Niçin o otobüste gitmediniz Ankara'ya? Ee, şey o otobüs başka yere gidiyormuş galiba Eskişehir'e. Şimdi yapacağımız tek şey var. Hemen hareket edip otobüse yetişeceğiz ve o adamı polise teslim edeceğiz. Hayır olmaz. Neden? Olmaz. Korkuyor musunuz? Evet çok korkuyorum. Hadi korkmayın artık yanınızda ben varım. Hemen çıkalım yola otobüsü yakalayalım. Sakın. Ama sakın. yapılacak en doğru şey polise haber vermek. Hayır hayır hayır. ...polise haber vermek istemediğinize bakılırsa... ...galiba başka bir şey var. Ne olabilir? Bilmem. Şimdi artık beni yakalayamaz ki sizin arabanızın içinde. Çok garip bir kadınsınız. Kadın mı dediniz? Hiç evlenmediğimi söylemiştim size. Öyleyse çok garip bir kızsınız. Hadi binelim arabaya gidelim. Özür dilerim size yük oluyorum. Hayır ne münasebet. Memnunum arkadaşlığınızdan. Yoksa bu uzun yollar nasıl bitip tükenecek... ...ama bir sır oluşunuz doğrusu beni kuşkulandırıyor. Ne gibi? Bilmem, bana öyle geliyor ki o adamla aranızda bir... Sakız çiğneyebilirim değil mi? Aa, ya, tabii, tabii, buyurun. Sizi rahatsız etmesin. Hayır, hayır. <gülüyor> Çok güzel araba kullanıyorsunuz. Yok, hiç de değil. Siz bakmayın o deminki kullanışıma. O toprak yola da nasıl saptığımı bilmiyorum. Devrilebilir de araba. Benim yüzümden olacaktı. Devrilmedik ya siz ona bakın. <gülüyor> <gülüyor> İlk kez güldüğünüzü görüyorum Yok ben güleç bir insanımdır Okulda arkadaşlarımı hep güldürürdüm Hangi okula devam ettiniz Bir süre edebiyat fakültesine devam ettim hmm. iki yıl kadar Geçen yıl bıraktım Neden Hiç. Sevmediniz mi Yok hayır sevdim ama bıraktım işte Kullanabilir miyim arabanızı eh Ehliyetiniz var Evet var Öyleyse buyurun Hızlı sürüyorsunuz <gülüyor> Yavaş gidin biraz Ben bu kadar hızlı gitmesini sevmem ama Korkuyor musunuz Evet makinelere güven olmaz Bana güvenebilirsiniz ama hatırınız için yavaşlayayım Hatta isterseniz genesiz siz kullanın e, Yok yok devam edin Yok hayır Niçin gülüyorsunuz Hiç baya korktunuz ben hızlı sürerken Neden korktunuz çünkü tehlikeyle burun burunaydınız da ondan. İşte ben her dakika böyle tehlikeyle burun burunaydım. Ah, o gözlükte adamdan bahsediyorsunuz. Ama artık korkmayın. Benim yanımda emniyettesiniz. Her zaman öyle diyorum. Öyle diyorum ama... ...öyle bir yerde birdenbire karşıma çıkıyor ki... ...ne yapacağımı bilemiyorum. Sakın arabanın arka koltuğunda olmasın. Şimdi ilk ilçede durumu polise bildirelim. Sakın. Ya ama neden? Ne olursunuz. Peki... Şu ilerideki benzin istasyonunda bir şeyler içerim. Olur ama... <gülüyor> ya oradayız abim. Evet ben inmeyeyim siz bir şeyler alın gelin. Mandalina varsa benimki mandalina olsun. Aa, çikolata falan ister misiniz? Yok şiklet varsa alın. Arabayı şu gölgele bırakalım. İmdat! Ne oldu? <gülüyor> Buradaydı. Ne? Şimdi burada. Çabuk binin uzaklaşalım buradan çabuk Hangi tarafa gitti Gidelim buradan ne olur gidelim, gidelim. <gülüyor> Siz gittiniz Hemen geliverdi arabanın yanına Pencereden elini sokup Biliğimden tuttu indirmeye çalıştı beni Bıçak vardı elinde pırıl pırıl bir bıçak Alamayın Tam fırsattı yakalamak için Koşar ardından yakalardık Benzin istasyonunda onca insan vardı Oradakiler de şimdi şaşırmışlardır. Ne oldu bunlara? Niçin gaza basıp hemen uzaklaştılar demişlerdir. İnmiş demek ki otobüsten. Ama nereden bilmiş bizim o benzin istasyonunda duracağımızı? Beklemiştir. Otobüsle arkamızdan gelirken arabanın içinde beni görünce inmiştir. Beklemiştir yolumuzu. Valla kafamın içini karma ettiniz. Affedersiniz. İçecek hiçbir şey almadım. Cikletme. Olsun. Siz böyle cehennem hayatı yaşıyorsunuz. Yaşanmaz ki böyle korkuyla. Kimdir, nedir, ne istiyor sizden? Bunu polis hemen öğrenebilir. Hayır. Polis tapını duydunuz mu hemen hayır diyorsunuz. Size yük oluyorum biliyorum. Hayır. İnsan olarak sizin çektiğiniz azap üzüyor beni. Azap da değil can korkusu. Tabancanız var mı? Yok. Hiç sevmem tabancayı taşımam da. Kimiyim? Oyuncak demiştim. Olsun. Oldum bittim. Hoşlanmam ben silahlardan. <gülüyor> Çocukluğumda da hiç tabanca ile oynamadım. Bir kez babama tabanca alması için söylemiştim. Bana tabancayla oynayacağına sana keman alayım çal demişti. Çalar mısınız keman? Çok uğraştım ama öğrenemedim. Ben güzel ağz armonikası çalarım. Hmm. Çalayayım mı size? Bakın çantamda taşırım hep armonikamı. Çalın. Çalın. Hayret ediyorum size. Biraz önceki heyecan ve korkudan sonra nasıl çalacaksınız? Alıştım. İnsan sıcağa soğuğa alıştığı gibi heyecana da alışıyor. Hatta ölüme bile. Parçayı Bir anası var Evet annem 7 yaşında kaybettim annemi İlk okula gittiğim ilk yıl Babanız tekrar evlendi mi Evet Sevdiniz mi ikinci anneniz? Hayır korkardım orada Bilmem belki de sevmek Babama iyi geceler dememe kızardı Hadi bakalım git yat yerine derdi Sen size şeker vereyim mi ah, ah, Maşallah sizin o küçücük çantanın içinde de kırkan varmış <gülüyor> Buyurun İsterseniz kolonya da var buyurun Aa, Durun durun siz direksiyonu bırakmayın saçlarınıza ben süreyim Kızar mısınız saçınıza kolonya sürülmesine Yo yo sürün Bazı insanlar saçlarına kolonya sürmekten hoşlanmazlar da Çok tatlı bir kızsınız Sahi mi teşekkür ederim Çiçeklerden hangisini seversiniz Karanfili Sahi mi Hı. ben de severim karanfili Hı. Evimde balkonda iki saksı karanfilim var Hı. Her sabah sularım onları çok soğuk havalarda da içeri alırım. E, çalışmıyorsunuz hiç kimseniz yok. Peki evin masraflarını nasıl karşılıyorsunuz? Renkleden hangisini seversiniz? Üstünüzdeki elbisenin rengini. Açık mavi. Ben de çok severim açık mavi. Peki hangi burçtansınız? Akre. Aa, o <gülüyor> Oysa karşınıza o gözlükle adam çıktı. Ama siz de çıktınız. Benim iyi bir insan olduğumu nereden anladınız? Davranışlarınızdan. Bir başkası olsaydı çoktan bana bir yol ağzında buyurun aşağıya derdim. Arkadaşlığınız hoşuma gitti. Kaç saat sonra var Rüzgar Ankara'ya? Bilmem. Zannederim beş saat sonra varmış. daha çokmuş. Özlediniz galiba. Kim? E teyzenizi Ha, teyzemi tabii. Kim bilir beni birdenbire karşısında görünce nasıl şaşıracaktır. Tam 3 yıldır görmedim. uykum geldi. Dayıım, kafanızı koltuğa uyuyun. Acaba arkada uyuyabilir miyim? Elbette. Buyurun. Eziyet ediyorum galiba size. Ya yok Bakın orada bir battaniye olacak. Onu da üzerinize alın. Siz ne yapacaksınız? Hiç. Arabayı kullanacağım. Sıkılınca beni uyandırabilirsiniz. Çekinmeyin. Olur. Çok hoş burası. Anlamadım. Çok hoş burası dedim. Ha, e, tencereyi biraz kapatayım mı? Eh, zahmet olmazsa. Hiçbir yerde durmazsınız değil mi? Hayır. Araba arıza falan yapmasa hiçbir yerde durmak. E, kalktınız. Yatsanıza. İsterseniz ceketimi vereyim. Yastık yapın. Yo yo manzara çok güzel onu seyrediyorum. Şu aşağıda gözüken çay ne kadar güzel. Yo yo siz bakmayın. Kaza falan yaparsınız. İnsan burada yaşamalı. Şu tepeciye bir ev kondurmalı. Şöyle kule şeklinde ama... ...kırmızı boyamalı kule. Sonra insanın iri iri köpekleri olmalı. Kurt köpekleri onlar sabaha dek kulenin çevresinde dolaşmalılar. İnsan da huzur içinde uyumalı. Radyoyu açar mısınız biraz? Hı hı. Uykum geldi tekrar. Mısınız? Bahar Hanım. Efe, efendim. Araba mı bozuldu? E, hayır, hayır. Burası neresi? Bir ilçe. Ay, yo yo olmaz, olmaz gidelim hemen, hemen ha. gidelim ne olur. Hep karakolun önünde durmuşsunuz. Ne olur gidelim, ne olur, ne olur, ne olur? Ne Bakın olur. hiçbir şey olmayacak. Gireceğiz içeriye ve olayı olduğu gibi anlatacaksınız. Hayır dedim. Ne olur, hayır. Ama niçin? Hayır. Niçin bu şekilde hareket ediyorsunuz? Korku çekmekten, Yalvarırım. heyecan çekmekten zevk mi duyuyorsunuz? Yalvarırım gidelim. Ba bakın bir polis çıktı karakoldan. Ne olur gidelim? Polisten mi kaçıyorsunuz? Ha, ne olursunuz bağırmayayım, bağırmayayım. Oh, Yavaş. Dersim gidelim. Dersim. Bakın bağırın. Ben sizin iğriyeyim. Hayır. Yalan söylüyorsunuz bana. Siz polisten kaçıyorsunuz? Hayır, kaçmıyorum. Peki polisi görünce neden korktunuz hayır, öyleyse? Korkmadım. Bana bakın, her şey olduğu gibi anlatın bana. Anlattım. Anlatmadınız. Kimdir bu adam? Niçin peşinizde dolaşıyor? Hadi durmayın anlatın diyorum size. Çok sinirlisiniz bir kaza yapabilirsiniz. Hem çok süratle sürmeye başladınız arabayı. Dağın başında el kaldırıyorsunuz. Arabama biniyorsunuz. Sonra sizi öldürmek isteyen adam arabanın dibine dek yaklaşıyor. Koşalım kovalayalım deyince de hayır gidelim diyorsunuz. Buyurun sigara yaktım size. Teşekkür ederim. Hep bana sorular soruyorsunuz. Haklı değil mi? Ne kadar yolumuz kaldı Ankara'ya? Az kaldı bir saat sonra oradayız Eh bir saat sonra kurtulacaksınız benden Hayır bana bir yükünüz yok Size hizmet etmekten zevk duyacağım ama bana fırsat vermiyorsunuz Arabanızla beni götürüyorsunuz Ama ya. ben sizi şu gözlüklü adam derdinden kurtarmak istiyorum ah, Uyuyabilir miyim? Uyuyum İsterseniz uyumayayım Nasıl isterseniz Ne olur bir daha karakolun önünde durmayın Aa, gelmişiz Ankara'ya burası Ankara değil mi Evet geldik Çok teşekkür ederim size Nerede teyzenizin evi Teyzemim Hı -hı. Ha, e, Şeyde e, Bakayım e, Cebeci'de Peki şu yol üstünde kaldığım otel var Oradan kendime bir yer ayırtayım Sizi teyzenizin evine bırakırım Yok yok zahmet etmeyin Ben şey e, isterseniz buradan giderim ben. E, Bir dakika bir dakika hemen şuracıktan yerimi ayırtayım Siz inmeyin arabadan Sakın korkmayın da Çünkü hayli kalabalık burası Şimdi gelirim. Olur bekliyorum. Tamam bu iş tamam. Teyzenizin haberi var mıydı geleceğinizden? Yok aniden karar verdim. Daha doğrusu kaçtım İstanbul'da. Ama siyah gözlükte adam da peşinizden geldi. Fakat merak etmeyin, izinizi çoktan kaybetmiştir. Korkuyorum. Korkmayın, canım, koskoca Ankara'da zannetmem sizi bulsun. Otelim pek uzak değilcebeciye. Sizden bir de yemek yemek isterdim. Ondan sonra bırakırdım sizi teyzenize. Çok iyisiniz. Hiç unutmayacağım sizi. Ee, hangi sokak? Sokak, ee, azıcık daha gidin. Şu sokak mı? Yo yo ilerideki. Sür Şurası mı? Evet evet tamam tamam ben burada inerim. E götüreyim teyzenizin evine de. Yo yo yo teşekkür ederim. Galiba teyzenizin evini öğrenmemi istemiyorsunuz. Yo hayır ama... odamda teyzem gitmiş gitmiş mi adana'ya gitmiş onu bulamayınca otele geldim Mehmet beyin odası dedim beni buraya çıkardılar kızmadınız ya yani. yalnız şaştım siz herhalde yemekle yemediniz buyurun beraber yiyelim gecenin bu vaktinde mi gazinolar açıktır hem müzik dinleriz hem de bir şeyler yersiniz e, siz yemeyecek misiniz e, Yerim tabi yerim. hadi çıkalım Bir şey söylesem kızmazsınız değil mi Niçin Geldiğinize sevindim Sizi o köşede bıraktıktan sonra peşinizden gitmedi. Ben odayı ayırtayım şimdi gelirim Peki Şansınız varmış hemen benim yanımdaki oda boşmuş Üzüyorum sizi değil mi Daralarım ama hadi buyurun gidelim Fe, Gündüz araba kullanırken bayağı boynum ağrımış Yaya gidebilir miyiz e, tabii. Yoksa korkar mısınız Şunu aklınızdan çıkarmayın Ben yanınızdayken hiçbir şeyden korkmayacaksınız Kendim hiç bu kadar emniyette hissetmemiştim <gülüyor> Teyzeniz yalnız mı yaşar Yok e, kocası var Çocukları da var Hı. Hepsi birden gitmişler Adana'ya komşuları söyledi Ne yazık teyzenizi sevindiremediniz Ama beni sevindirdiniz Uyumaya gelmiştim ben de otelime Sizi uykunuzdan da et Yok daha sabah çok İşlerinizi görebildiniz mi? Ancak bir yere uğrayabildim Ötekilere sabahleyin uğrayacağım Öğleden sonra mı gideceksiniz? Sahi siz ne yapacaksınız herhalde kalmayacaksınız burada Bilmem karar vermedim daha Dönmek istemiyor musunuz İstanbul'a? Bilmiyorum Burada başka kalacak yeriniz yok galiba. Hayır. O zaman beraber dönebiliriz isterseniz. Çok memnun olurum buna. Sahi olur musunuz? Elbette. Siz memnun olmaz mısınız? Ah. Hava çok güzel. Evet. Ay da var. Bu mevsimde çok severim ben Ankara'yı. Niçin arkanıza bakıyorsunuz? Ama söyledim size. Hiçbir şeyden korkmayın dedim. Elimde değil. Hep peşimde sanıyorum. Hadi bırakalım bunları. Bana daha neyle geçindiğinizi bile söylemediniz. Geçin siz öne. Hı Bakın ayaklarımızı da uyduralım Yapmayın Yapmayın Ay. Ne olur yapmayın, yapmayın. Ne oldu Bahar ne oldu kendinize gelin Bakın benim kollarımdasınız Şey Şeyi zannettim Birden sizi o zannettim Ayak sesleriniz Benzettim Kalbiniz. ayak seslerinizi. Kalbiniz çok çabuk. İsterseniz şu yol tarafesine oturalım. Yok yok yok gidebiliriz. Taksiyle gidelim isterseniz. Yo, hayır hayır hayır yürüyelim. <gülüyor> Nasıl buldunuz burasını? Çok güzel. Yemekler çok nefis. Hem biliyor musunuz baya da acıkmışım. Demin dans ederken ayağınıza bastım galiba. Bira bile başımı döndürür benim. Yok ben nevlinim. Hiç olmazsa bile teşekkür ederim dediniz. Ha? <gülüyor> <gülüyor> ne olur hep böyle gülseniz. Bakın yarın öğle yemeğinde sizi öyle bir lokantaya götüreceğim ki. Gerçi biraz Ankara dışında ama çok beğeneceğinizi zannediyorum. Şöyle nasıl anlatayım. Sanki ilk bakışta insana ağaç kütüplerinden yapılmış çağrışımını verir. Orada yıllanmış şarap da bulabiliriz. Şarap mı? Hı. Ama ben şarap içmek ki. Ya, hatırım için biraz içersiniz. Dans edelim mi? Buyurun ayağınıza basarsam kusura bakmayın Çok güzel dans ediyorsunuz Balerindim efendim Sahi mi? Yok canım şaka ediyorum Ben de inandım çünkü gerçekten çok güzel dans ediyorsunuz Hadi ne olur bana kendinizden bahsedin Adım Bahar 24 yaşındayım daha söyleyeyim mi? Hayır bunları biliyorum Siz bana İstanbul'daki yaşantınızdan bahsedin Arkadaşlarınız falan yok mu? Yok yok var var bir kedim var Kedileri sever mi senin? Annem bize evde hiç hayvan besletmezdi. Onun için pek bilmiyorum ama galiba severim kedileri, köpekleri. Ben çok severim. Simsiyah bir kedi. Benim arkadaşım. Boş oturmaktan sıkılmıyor musunuz? Hmm. Yok. Koleksiyon yaparım. Hmm. Ne koleksiyonu? Hmm. Şey, kelebek koleksiyonu. Ama eskiden yaptığım bir koleksiyon bu. Şimdi kırlara çıkamıyorum artık. Başka ne iş yaparsınız? Kitap okurum. Siz de sever misiniz kitap okumayı? Gençliğimde daha çok okurdum. Şimdi yaşlı mısınız? <gülüyor> yok yok. Da duruyor. O adam mı? Evet o o gidelim ne olur. Gösterin bana şunu. Kaldırın başınızı. Bana bak gösterin diyorum. Gidelim, gidelim ne olursunuz ne olursunuz gidelim, yalvarırım. Durun şu hesabı verin bir dakika. Ay hayır, hayır ben de sizinle geleceğim. Ne olur bırakmayın beni. Orada duruyor bana bak. Gösterin ne olur şunu bana. Şu mu? Yalvarırım. Kaldırın başınızı gösterin diyorum. Hemen gidelim ne olur. Batar mısınız? Buyurun paranızı buraya bıraktım. Hadi yürüyün yürüyün. Durun şu taksiye binerim. Geçin. ...şu kartın üzerinde yazılı olan otere. Neden göstermediniz onu bana? Başınızı deve kuşlarının başlarını kuma gömdükleri gibi... ...ceketime gömdünüz. Niçin göstermek istemiyorsunuz şu adamı bana? Gecenizi de berbat ettim. Hayır siz kendi hayatınızı berbat ediyorsunuz. Bundan kurtulmak için de hiçbir çare aramıyorsunuz. Hadi şimdi doğruca polise gidelim. O adam daha orada. Hayır olmaz. Neden gitmek istemiyorsunuz polise? Neden ama neden? Gitmiştir şimdi oradan çoktan gitmiştir. Peki gazinoda neden göstermediniz bana onu? Bana çok kızıyorsunuz. Oh. Kızmıyorum, kızmıyorum. mi doğrusunu? Size inanmak istemiyorum. Sizin mutlaka bu adamla bir ilginiz, bir şeyiniz olmalı. Hayır, hayır hiçbir ilgim yok. Öyleyse kuzu kuzu boynunuzun sıkılmasını... ...ya da kalbinize bir bıçağın saplanmasını bekliyorsunuz. Bir sigara verir misiniz? Buyurun. Kuzum ne olur bana her şey olduğu gibi anlatsanız. Yok, yok hiçbir şey yok. Anlattım her şeyi size, hepsini. Anlatmadınız. Anlatmak da istemiyorsunuz. E, i̇sterseniz beni bir başka otele bırakabilirsiniz. Neden? Hiç. Sizi daha fazla üzmemiş olur. Beni anlayamıyorsunuz Bahar. Başınız mı döne geldi? Ne çabuk izimizi buldu. Ne çabuk karşımıza çıktı. Bilmiyorum. Buyurun paranız. Buyurun. Buyurun. Başınız nasıl? Çok mu dönüyor? Yok geçti biraz. Bir dakika. Ben anahtarları alıp geleyim Buyurun çıkalım Hemen uyumak istiyor musunuz Yoksa benim odamda biraz oturur musunuz Uyumak istiyorum Buyurun geçin Burası sizin odanız Nereye gidiyorsunuz Pencereye bakacağım <gülüyor> Bakın bakın işiniz rahat etsin Tam üçüncü kattayız Bir kişinin bu pencereden içeriye girebilmesi için İtfaiye merdiveni gerekti Korkmanızın hiç gereği yok Odalarımız yan yana. Herhangi bir tehlikede duvara vurursanız koşar gelirim. Teşekkür ederim. Sonra şu düğme doğrudan doğruya aşağıya bağlıdır. Bastınız mıydı bir dakika sonra otel hizmetçisi gelir. Eh, bir isteğiniz var mı? Hiç, hiçbir isteğim yok. Tekrar özür dilerim çok üzdüm sizi. Bırakın canım bunları. Siz aslında çok iyi bir kızsınız. Ama kendinize esrarengiz bir hava vermek istiyorsunuz. Sabahları erken mi uyanırsınız? Hayır ama yarın sabah erken kalkacağım. Çünkü görülecek birçok işim var. Hadi bir gülümseyin ve size iyi geceler dileyim. İyi geceler. Size de. Şey bir dakika. Birkaç sigara bırakır mısınız bana? Buyur. Ama ben sizin uyumanızı istiyorum. Gece kalkıp sigara mı içeceksiniz? Yok hayır. Nerede Orada pencerede Orada duruyor pencerede duruyor Kimse şey yok burada Orda. Olamaz buraya kimse çıkamaz Orada gördüm camı kesmeye çalışıyordu. Elinde pırıl pırıl bir şey vardı Kork, Korkmayın titremeyin Bakın yanınızdayım size bir bardak su vereyim evet. Buyurun için Zile bastınız mı Hayır hayır Kalkamadım yerimden korkumdan ancak duvara vurabildim Siz mutlaka rüya görmüş olmalısınız Hayır hayır oradaydı Elektriği yaktığımda tüylü tüylü ellerini bile gördüm İmkansız siz rüya görmüşsünüz hayır, İnanın bana rüya Çok korkuyorum Sağ... Siz rahatsız oluyorsunuz Hadi gelin ah. Ben şu battaniyeyle şuracıkta yakarım Siz girin yatın ama sakın burada da pencereden baktı falan demeyin. Çünkü ben yalnızdayım. Tabancanızı da koyayım mı başucunuza? O oyuncak tabancanızı. Siz bilirsiniz. Bu sayıcı tabancalar gibi. Amma da ağırmış. Hadi bakalım. Tekrar iyi geceler. Size de. Uykunuzda sayıklar mısınız? Hayır. Ben küçükken çok sayıklardım. Hatta bir gece odada birisiyle konuşuyorum sanmışlar. Babam geldiydi odaya. Beni uyandırdığında ter içinde kalmışım. Onun ardından da üvey annem geldi. Kızdı bana. Babama da kızdı. Koskoca kızı hala çocuk yerine koyuyorsun dedi. Oysa ben o zaman on yaşındaydım. Sonra babamı kolundan çekip götürdü. Korkunç bir rüya görmüştüm o anda. Tabii. Sonra bir gece okulda müsamere vermiştik. Dördüncü sınıftaydım. Ben kelebek kız dansını yapıyordum. Çok güzel olmuştu elbise. Tıpkı kelebek kanatları gibi renk renk. Babam geceye geleceğini söyledi ama gelmedi Gözlerim boşu boşuna aradı babamı davetliler arasında Sahneden çıkınca ağladım Öğretmenim beni teskin etmeye çalıştı Hatta o gece öğretmenim beni eve bıraktı Babamla üvey annem uyuyorlardı Uyandırmak istedim babamı Niçin gelmediğini sormak için değil mi görsün diye Ama üvey annem çıktı azarladı beni Ben de kendi odama gittim Ağladım, ağladım, ağladım. O kelebek elbisemle uyumuşum. Rüyamda annemi gördüm. En ön sıralarda oturuyordu, boyuna alkışlıyordu beni, kollarını açıyordu bana. Sahneden uçuyordum sanki onun kollarının arasına. Beni bağrına bastırıyordu, ağlıyordu sevincinden. Ben de ağlıyordum. Siz hep anne özlemi çekmişsiniz. Çok severdim annemi. Bana benzerdi annemde sarışındı, gözleri de yeşildi. <gülüyor> Ne kötü bir insanım ben Yolda huzursuz bırakıyorum sizi Gecenizi zehir ediyorum Üstelik uykunuzu Size bir şey söyler annem Ben dönünce evrek hep gözü yolda olur Peki şimdi üvey annenizle babanız neredeler? Onlar mı? Öldüler Yoksa size göre mi öldüler? Anlamadım Aslında ölmediler de siz onları kendi nazarınızda ölmüş mü kabul ediyorsunuz? Yok yok öldüler bir trafik kazasında öldüler Ne kadar zaman önce? İki yıl Yok yok üç yıl Bir haziran ayında Yani üç yıl önce bu içinde bulunduğumuz ayda uyuyalım mı Siz bilirsiniz benim zaten uykum iyice kaçtı Siz uyuyun ben sizi bekleyeyim Yo, yo korkmuyorum artık Siz de uyuyabilirsiniz Duradığımız son iş yeriydi. Böylece Ankara'daki işlerimi bitirdim. Buyurun binin arabaya. Çok yorucu bir çalışmanız var. Hayır hayır o kadar yorucu değil. Ama tüm işleri yarım güne sığdırmak istediğimden böyle oldu. Siz yoruldunuz mu? Yok hayır. Bilediniz sizi sordu yanındaki kim dedi nişanlım dedim nişanlım mı dediniz evet <gülüyor> öyle dedim kızdı mı size yok neden kız galiba umutlanıyordu sizden bilmem bana öyle geldi yok canım aramızda hiçbir şey yok daleeyle söyledim bir kez yemeğe çıktık ah bir kez de bir gece kulübüne gitmiştik niye benim için nişanlım dediniz canım öyle söylemek istedim kızdınız mı yok niçin kızayım sizin için neler de biliyor musunuz çok güzel bir kız kızdım <gülüyor> şimdi ne yapalım siz bilirsiniz Çok uysalsınız. İsterseniz gelin şu nişanlılığı bir yerde kutlayalım Nişanlılık mı? Biz nişanlı değiliz mi? Olsun canım insanlar bir şeyleri kutlamak için durmadan bahaneler yaratırlar Bizim de bahanemiz bu olsun Olmaz mı bahane? <gülüyor> Nereye gideceğiz? Dün size bahsetmiş olduğum lokantaya Tamam mı? <gülüyor> Çok severim Adalı kaybetti. Bilmiyorum Öyle ki hiç ummadığım bir zamanda ortaya çıkıveriyor Hiç korkmayın o Ankara'da kalmıştır Siz şimdi kendi evinize mi gideceksiniz Elbette Nerede oturuyorsunuz Şey Orta köyde Beni Kabataş'ta indirirseniz ben oradan otobüsle giderim Bu kadar çabuk mu ayrılmak istiyorsunuz benden Bana telefon numaranızı verirsiniz Sonra adresinizi Buyurun kartımı Üzerinde hem telefon numarası var hem de adresim. Peki ben sizi nasıl arayacağım ...telefonunuz var mı? Hayır yok. Öyleyse ev adresinizi verin bana. Yok yok hayır ben sizi ararım. Anlayamıyorum sizi bir türlü. Neden böyle ketum davranıyorsunuz? Bana bakın şimdi ne yaparız? Vapurla karşıya geçtikten sonra alır sizi anneme götürürüm. Annemle tanışırsınız. Biz de yemeğe yeriz sonra ben sizi gece evinize bırakırım. Olmaz. Neden? Evde oturup gözlüklü adamın gelmesini mi bekleyeceksiniz? Evimde emniyetteyim. Güzeldir evim bir kale gibi. Nasıl isterseniz. İşte Üsküdar'a geldik. Tamam ben burada ineyim. Niçin? Bana Ortaköy'de oturuyorum dememiş miydiniz? Yok, burada bir arkadaşım var ona uğrayacağım. Bana arkadaşım yok demiştiniz ama. Var, var bir tane. Ama bir tane. İnebilir miyim? Bakın. Acaba çok çok rica etsem gelmez misiniz? Annemle tanışmaz mısınız? Hayır. Nasıl söyleyeyim size? Bakın. Sizden ayrılmazsınız beni değil mi? Elbette, hem de ilk fırsatta. Yarın tabii ararım. Hoşça kalın. Güle güle. ...ama mutlaka arayın, olmaz mı? Nasıl? Hoşuna gittim oğlum yemek. Ha? Ha, elinize sağlık anneciğim. Pek nefis olmuş. Kahve yapayım sana? Yok, yo, teşekkür ederim. Ne no, sende bir dalgınlık var... Bende mi? Evet. şey yorgunluktan galiba. Öyleyse hemen yat. Dün gece de uykusuz kalmış gibisin. Uyuyamadın mı? Uyudum, uyudum. Hı. şey oldu anne. Şeyde, bir kızla tanıştım. Hı. Adı Bahar. Bak helese. İlk bahar mı son bahar mı? <gülüyor> Vallahi bilmem. Saçları sarı, gözleri yeşil. <gülüyor> Oo. Demek gözleri ilk bahar. Sakın şu otostopçu kızlardan olmasın. Yo yo değil. Çok asil bir kız. Hı. Yalnız şey nasıl anlatayım sana? ...bu kızı bir adam takip ediyor... ...adam mı? Niye takip ediyormuş? Bilmem, öldürecekmiş... Aa, ...e polise gitsin ayol? Gitmiyor ki... ...ne biçimmiş böyle... ...kendini öldürmek için birisi takip edecek... ...kalkıp polise gitmeyecek... ...iki gündür beraberdim onunla... ...getirip seninle tanıştıracaktım, kabul etmedi... ...ama beni yarın arayacak... ...galiba niyetim bu kez çok ciddi... ...ama oğlum bana kalırsa böyle tehlikeli işlere girişme... Kim bilir o adam bu kızı niye takip ediyor Bu kız niçin polise gitmek istemiyor Bunların hepsinin bir nedeni olmalı Yoksa böyle boşu boşuna birisi insanın arkasına takılmaz Adam arkası sıra İstanbul'dan ta Ankara'ya gelmiş Ne diyorsun Çok tehlikeli bir şey bu Ama kızı bir göreceksin anne Çok ha. çok şahane bir kız ha, Galiba abayı iyice yakmışsın Ama vazgeç oğlum Böyle ilişkili kızlar insanın başına dert açar Kimi kimsesi yok muymuş Yokmuş ölmüşler Ha. Ama üvey annesinden çok çekmiş ha. Ankara'da teyzesinin yanına gitmişti ha. Bir bakayım Behçel oğlum gelir misin? Geliyorum Aa. Siz Bahar Hanım ba şey. i̇şte, i̇şte anneciğim Sana bahsettiğim Bahar Hanım Arkadaşımı bulamadım e, karttaki adresinizle buraya geldim Çok memnun oldum <gülüyor> Memnun oldum efendim de Memnun oldum kızım geç buyurun. Rahatsız etmiyorum ya aa, aa, Ne et Buyurun. <gülüyor> Hem sizi annemle tanıştıracaktım değil mi Olur mu canım annem misafiri çok sever O kadar iyi ettiniz ki gelmekle Yarın telefonunuzu sabırsızlıkla bekleyecektim Annem üzerimdeki durgunluğu hissetti Ben de her şeyi anlattım ona Her şeyinizi anlatır mısınız annem Evet de annemden hiç gizli bir şeyim yoktur Ne iyi ben hiçbir şey anlatamadım anneme Babama da anlatamadım Çünkü bana hiç zamanını ayıramazdı Üvey annemle her gece sokağa çıkarlardı O zaman bir bebeğim vardı Kocaman bir bebek Onu yatırırdım yanıma ona anlatırdım Behçe. Bir dakikanızı rica edeyim şimdi gelelim yine... Tabi tabi buyurun Çok güzel bir kız ana çok garip bir hali var Anlattım ya anneciğim Gözleri sanki boş boş bakıyor. Yo sana öyle gelmiş, çok canlı. Hele gülünce öyle tatlı oluyor ki. Hiç tanımadığı bir insanla Ankara seyahati yapmak, sonra ondan dönmek, bir de evine gelmek, bunlar biraz tuhaf geldi bana. Ama ben söylemiştim kendisine, senden tanıştırmak istemiştim. E, ha ben sana bir şey soracaktım. Hı hı. İçki falan da içiyor mu? Yo yo, şey, yalnız bira içiyor. Hı. Yalnız bıraktım sizi kusura bakmayın. Yok duvardaki tablolara baktım. Şu balıkçılar tablosu çok hoşuma gitti. Annem de sever onu. Bir galeriden almıştım. Ee, Behçet Bey. Buyurun. Bu gece burada kalabilir miyim? Anne bahar bu akşam burada kalacak. Burada mı? Şu dipteki odayı veririz olmaz mı? Olur ama nasıl olur bilmem ki. Bak oğlum şey nasıl anlatayım sana. Başımıza bir iş açmasın. Ne gibi? Ne gibi mi? Hiç bilmiyorum bilmiyorum. Hadi bana yardım et de şunları sofraya taşıyalım. Alın. Annem çok memnun oldu. Tabii, tabii. Size şu odayı veririz. Sevineceğiniz bir şey. Odanın penceresi yoktu. Teşekkür ederim. Size yük oluyorum, aa, değil mi? Aa, o nasıl söz kızım? Bu yük sözünü kaçtır söylüyorsunuz. <gülüyor> Annemin yanında da söyleyeyim ki sizinle beraber olmaktan zevk duyuyorum. Söylemiştim bunu daha önce size. Hadi buyurun. Buyurun yemeği. Günaydın oğlum. Bahar uyandı mı? Yok ama gel bak gel sana bir şey göstereceğim. Heyecanlandırıyorsunuz beni. Ha. Ne göstereceksiniz bana? Al oku şu ilanı oku. Bak kimin resmi? Bu, bu Bahar. Önemler rica olunur. Kızım paranoid akıl hastasıdır. Ve üç günden beri evinden ayrılmıştır. Ya okudun mu? Ben sana dün akşam söylemiştim Bu kızcağızın gözleri boş boş bakıyor diye Nereye Telefon edeceğim sen sakla anne gazeteyi Alo Siz misiniz doktorcuğum Sesim az mı geliyor Evet evet Ben şimdi bir şey soracağım sizden Akıl hastalıklarından paranoid ne demektir Ha. Ha. Ha. Ha. Çok çok teşekkür ederim. Yok <gülüyor> yo, yo, ben değilim canım. Tekrar teşekkürler. E, babasına telefon etmedin mi? Yok, doktora telefon ettim He. Hastalığını Bak sana babası da varmış. Belki annesi de vardır. Bilmiyorum. Uyandın, geliyor. Günaydın efendim Günaydın Günaydın Behçet Bey Günaydın Nasıl rahat uyudunuz mu? Çok deliksiz bir uyku uyudum Hadi buyurun kahvaltı sofrasını Buyurun, ya, ya, e, buyurun. buyurun. E, Süt içer misiniz? Tabii Çocukluğumda hiç sevmezdim sütü Anneciğim de boyuna içirmek isterdi bana Sonradan üvey anneniz karışmamıştır içip içmediğinize Yok karışmadı <gülüyor> Bir trafik kazasında ölmüşler dediğim Kimler? Üvey annenizle babanız Aa, Evet evet Evet <gülüyor> Oğlum çok hoşlanmış sizden Siz biraz sonra iş yerinize gideceksiniz değil mi? Evet Ben de sizinle gelebilir miyim? Tabi tabi ama siz isterseniz annemle de oturabilirsiniz evet. Bakın ben deye karar verdim? Çalışmayayım. Çalışacağım bundan sonra Çok sıkılıyorum evde yalnız oturmaktan Bana bir iş verebilir misiniz iş yerinizde? İş mi? Yoksa bana göre bir işiniz yok mu? Yo yo size iş bulmasına bulurum ...benim yanımda işveririm ama... ...çalışmanıza bir gerek yok ki. Evet, e, tabii burada oturabilirsiniz. Behçet gitsin, biz bize otururuz. E, durun, durun, durun size çay getiriyorum. <Gülüyor> Sen ama? Hiç, hiç. E, benim babam yok ki. Evet, biliyorum. Bana niçin öyle bakıyorsunuz? Nasıl? Yani, e, her zaman baktığım gibi bakıyorum. Galiba bugün biraz daha tutkunum size. Ondan öyle bakıyorum. Bakın sizin için sürdüm ekmeği. Yer misiniz? Tabi. Geleyim sizinle olmaz mı? Nasıl isterseniz. Yalnız o sizi takip eden adam çıkmasın birden bir önümüze. Siz yanımdayken korkmuyorum. Hadi bakalım. Sizin için Hadi siz hazırlanın beraber gidelim Şimdi 5 dakikanın içinde hazırlanırım Buyur. Şimdi ne yapacaksın Telefon edeceğim babasını Bizi iş yerimizde beklesin Orada teslim edeceğim Ama biliyor musun anne Tekrar arayacağım Bahar'ı Zavallı çok iyi çok güzel bir kız İçeriden çıkarsa sen oyalayıver Hı -hı. Ben telefon edeyim Hı -hı. Tamam Şimdi siz şu adrese hemen gidin Biz biraz sonra orada olacağız Evet evet oraya getireceğim Yazın bir tarafa Şişhane Yokuşu Sümer Han No 8 Evet evet no 8. Tamam efendim tamam Orada konuşuruz Hazırım ben Teyzeciğim çok teşekkür ederim Aa, Gene gelmeyecek misiniz? Ya ya bekle. Elbette. Bekleriz. Elbette. <gülüyor> Sen merak etme anneciğim. Ben onu getiririm. Allah'a şükür anneciğim. Güle güle. Allah'a şükür teyzeciğim Çok çok teşekkür ederim. Güle güle. Çalıştığınız yeri merak ediyorum. Şimdi görürsünüz. Kaç kişi çalışıyor orada? Hiç o kadar büyük bir iş yeri değil ki o da. Bir katibim bir de muhasebecim vardır hepsi o kadar Katibiniz kız mı? Yok değil Kız olsa kıskanırdım <gülüyor> Ben olayım mı bundan sonra katibiniz? <gülüyor> ha? Niçin gülüyorsunuz? Çok tatlı konuşuyorsunuz Sigara yakayım mı size? Yakayım Demek burası hı hı. Çok kocaman bir bina Kaçıncı katta sizin işyeriniz? İkinci kat. Buyurun asansörle çıkalım. Dinleyin beni. Sizi olduğunuz gibi kabul ediyorum. Hiç, hiçbir şey anlamıyorum. Buyurun. İşte şu kapı. Kızım. Kızım. Ah. Ağlama kızım. Ağlama. ...çok teşekkür ederim efendim size... ...burada babamla karşılaşacağımı... ...niçin bana söylemediniz... ...bilmem... Peki de gelmek istemezdiniz benden... Hadi kızım gidelim... ...hayır, hayır üvey annemin olduğu eve dönmek istemiyorum... ...kaçtım ama yakaladınız... ...niçin... ...niçin bunu bana yaptınız Beyçet Bey... ...niçin... ...öyle mutluydum ki iki üç gündür sizin yanınızda... ...bitti artık bu mutluluk. ...hayır bitmedi... ...inanın ki bitmedi Bağır Hanım... ...burada kalabilirsiniz... Hani katibim, sekreterim olacaksınız. Baba ben kalıyorum burada. Olur kızım. Ama önce eve gitmeliyiz. Hadi bakalım yavrum. Hadi. Evet. Evet, ben de öyle diyorum. Yarın sabah gelin, işe başlayın. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sağ olun. Hadi kızım. Hadi. Bahar hanım Güle güle. Yarın sizi bekleyeceğim. Mutlaka geleceksiniz, değil mi? Geleceğim tabii. Şey sahte nişanlısınız mıyım hala? Yok. İsterseniz sadece nişanlım olabilirsiniz Sizi seviyorum Siyah gözlükte adlı oyunumuzu dinlediniz Yazan Muzaffer İzgü Reji Selahattin Küçük Efekt Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Bahar Tijampar, Behçet Fuat İşan, Anne Nezatan Yeri Baba Sükan Kahraman Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler. İlmiyle ve ahlakıyla Osmanlı İmparatorluğu